Kaliforniya'nın uzun zamandır var olan büyük ölçekli güneş enerjisi santrali genişleyerek binlerce güneş paneliyle Muhave çölünün batı ucunu kaplayacak. Santralde güneşi toplamak için kıvrık aynalar kullanılacak, ısı, sıvı dolu tüpleri ısıtacak ve buhar üretilecek. Sonunda üretilen buhar türbini döndürecek ve elektrik üretilecek. Kaliforniya 20 senedir bu kadar büyük bir termal güneş enerjisi projesine lisans vermemişti ama bu projeden sonra... 8 adet daha büyük ölçekli projenin oylaması yapılacak. Kaliforniya kanunlarına göre yıl sonuna kadar yatırımcıların yaptıkları kamu hizmetlerinin elektrik ihtiyacının %20'sini yenilenebilir enerjilerden karşılamak zorunda. Darısı Türkiye'nin başına diyoruz ve bekliyoruz. Hindistan'da Greenpeace eylemcileri nükleer yasa tasarısını protesto etti. Parlamento binası önünde sivil nükleer yasa tasarısını protesto eden Greenpeace'in altı eylemcisi gözaltına alındı. Eylemciler kardan önce insan yazılı pankartlarla birlikte radyoaktif tehlike sembollerini astılar. İngiliz araştırmacılar buğdayın gen haritasını çıkardı. Olumlu sonuç ekmek ucuzlar açlık biter. Olumsuz sonuç herkes daha çok yiyip harcar çevre biter. The Independent gazetesinin manşetten verdiği habere göre bu gelişme tarımda yeni bir şafak ve buğday üretiminde son 10 bin yıldır yapılan en büyük atılım. Buluş'la birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde hastalıklara daha dayanıklı ve daha çok ürün veren buğday türleri üretilebilecek. Bu gelişmeyle ekmek fiyatları ucuzlayacağı gibi nüfusu giderek artan dünyada gıda güvenliği daha da gelişebilecek. Tabii ki bütün bunlar umutlar. Ancak gazetenin ekonomi editörü Sean O'Greedy buluşu o kadar da heyecanla karşılamıyor ve bunu çevre için kötü haber anlamına geldiğini söylüyor. O'Grady, açlık çeken insanlar için iyi bir haber olarak tanımladığı bu gelişmenin çevreye etkilerinin olumsuz olacağı görüşünde. Buluşun tarım üretiminin arttıracağını, gıdayı ucuzlatacağını şüphe yok. İşin olumsuz yanı şu ki daha büyük bir dünyayı doyurabiliriz belki, ama dünyamız büyümüyor. Daha çok insan, daha çok küresel ısınma demek. Daha ucuz tahıl, daha çok ucuz hayvan yemi anlamına geliyor. Çin, Hindistan, Endonezya ve Brezilya gibi büyük nüfuslu, hızlı kalkınan ülkeler daha müreffeh oldukça halkları da daha çok et yemek isteyecek. Dolayısıyla küresel ısınma daha da artacak etten kaynaklanan salınlar yüzünden. Kalkınmakta olan dünyanın zenginleşen halkları da bugün Amerikalıların yaşadığı gibi yaşamak isterse birkaç dünyaya daha çok ihtiyacımız olur diyen Sean O'Grady, ekonomik büyümenin önündeki engeller teknolojik değil, çevresel diyor. Yani teknolojik çözümlerle çevre felaketinin önüne geçmemiz şu anda mümkün değil. Yapmamız gereken sosyoekonomik sistemimizi yeniden şekillendirmek. Yüksek oranda lif ve mineral içermesine karşın şeker oranı düşük olan siyah pirincin kalp hastalıklarına ve kansere karşı etkili olabileceği belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ABD'nin güneyinde yetiştirilen siyah pirinçten alınan lif örneklerini analiz eden bir grup bilim insanı Ürüne rengini veren ve hücre yenileme yani antioksidan özelliğini kazandıran antosyaninler açısından çok zengin olduğunu gözlemledim. Louisiana Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın ekibindeki Dr. Zimhin Su sadece bir kaşık siyah pirinç kepeğinde dahi bir kaşık yaban mersinindekinden daha az şeker ama daha çok antosyanin bulunduğunu söyledi. Dr. Zimhin Su siyah pirincin içerdiği lifler ve E vitamini açısından zengin olduğunu İçerdiği zararlı molekülleri temizleyen antioksidanlar sayesinde damarların korunmasına yardımcı olabileceğini ve kansere yol açan DNA bozulmasını önleyebileceğini belirtti. Her şeyin doğalını, daha doğrusu ekolojik olanını, yerelini ve çeşidini yedikten sonra esasında bütün bu araştırmalara ne gerek var diye düşünüyorum bazen. Antalya'da yapılan kuş halkalama çalışmalarıyla göçmen kuş türlerinin popülasyonları ve göç hareketleriyle ilgili değişimler belirleniyor. Özel Çevre Koruma Kurumu'nun desteklediği Boğazkent Kuş Halkalama Projesi kapsamında Boğazkent ve Göl bölgesinde bugüne kadar 236 kuş türünün tespit edildiği 48 türden 1000'in üzerinde kuşa halka takıldığı bildirildi. Proje yürütücüsü Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan yaptığı açıklamada halkalama çalışmalarıyla göçmen kuş türlerinin popülasyonları ve göç hareketleriyle ilgili değişimlerin belirlendiğini söyledi. Bu çalışma sayesinde dünyada çok sayıda bilim adamı ve kuş gözlemcisinin dikkatinin bölgeye yöneldiği bildiriliyor. Umuyoruz kuş gözlemcileri aynı zamanda doğanın korunması için aktif birer vatandaş olarak da çalışır. Şu anda en önemli sorun doğayı koruyan, koruyacak denen doğayı koruma yasasının doğayı bozacak olması. Bütün doğa alanında çalışan öğretim üyelerini bu konuda aktif olmaya çalışıyoruz. tabiatkanunu.wordpress.com adresinden